Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evveli alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. <gülüyor> Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Müzellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamd olsun. Hamdolsun efendim. Ben de azam Efendim Ayhan Seyit sormuş. Hucurat Suresi 7. ayet kelimesinde bilin ki Allah'ın Resulü aranızdadır buyuruluyor. Bu ayetin hikmeti nedir? Allah binlerce kez razı olsun inşallah. Allah'a. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cem'i el enbiyeyi vel mürselin. Ve ila cem'i el evliyeyi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <gülüyor> evet. Bilin ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Bu durumda kıyamete kadar Allah'ın Resulü hep aramızdadır. Nasıl ki her bir peygamber Kendi Zamanının peygamberidir Ama Ahir zaman peygamberi en son peygamber Kıyamete kadar peygamberdir Kıyamete kadar gelenlerin Hepsi onun ümmetidir Dolayısıyla Kıyamete kadar da peygamberdir Kıyamete kadar da aynı şekilde Ümmetinin arasındadır Evet, Bu manevi olarak böyledir Bir de Manevi olarak onu temsil edenler vardır. Onun varisleri vardır. Varis deyince doğru anlamak gerekir. Sadece ilminden nasibini almış değildir varis. Varis manevi olarak onun varisidir. Yani hakikat i Muhammediye onda tecelli etmiştir. Eğer onda tecelli etmezse varis olmaz zaten. Dolayısıyla gene o varisiyle beraber ümmetin arasındadır. Kıyamete kadar bu böyledir. Onun için Allah ümmeti Muhammed'i toptan helak etmez. Varisi ümmetin arasında olduğu için. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz onunla beraber ümmetinin arasında olduğu için. Bunu böyle anlamak gerekir. İnşallah böyle anladığımızda doğru anlamış oluruz. Evet. Efendim Mersin'den Müslüme Nart. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm. Annemin size çok selamı var. İnşallah ömrünüz bereketli olur. Allah için seni çok seviyoruz. Çünkü siz hak yoldasınız. Sizin kalp gözünüzün açık olduğuna inanıyoruz. Annemin size bir sorusu var sayın hocam. Annem damatlarından çok çekti. istediği gibi bir damadı olmadı bu zamana kadar. Şu an 5 tane damadı var. Bir iki tanesinden öyle çok memnun olmasa da memnundur artık. Artık kız vermekten korkuyoruz. Kızım birini seviyor, istiyor. Ben vermeye korkuyorum. Öbür damatlarım gibi çıkmasından korkuyorum. Kızım da istiyor. Biz de pek güvenemiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun lütfen sizden cevap bekliyoruz bütün ailecek kızım sizi bana tavsiye etti sizin sohbetinizi dinliyor sohbetinizi dinliyoruz rahatlıyoruz ferahlıyoruz Allah'ım sizin ilminizi artırsın Allah'ım sizi çok sevsin Allah'a amenet olun anneme hayırlı damatlar gelinler için ne olur dua edin çocuklarıma dua edin hak yolunda olsunlar annem sizden çok dua bekliyor Hocam Allah razı olsun. Sevdiği kullardan olur, olursunuz inşallah. Amin. Allah razı olsun inşallah. Kardeşlerimize de selam olsun. Allah onlara da kardeşimizin istediği gibi hayırlı damatlar, gelinler nasip etsin inşallah. Bütün kardeşlerimize, bütün ümmeti Muhammed'e ister damat olsun, ister gelin olsun, kaynanasına, kayınbabasına baktığında mutlaka anası babası gibi bakmalıdır. Böyle olunca doğru bir bakışla bakmış olur. Yok eğer böyle bakmazsa, ayrı görürse, bu durumda araya ayrılık girer, sorun yaşanır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü Vesselam, biriyle evlenirken mutlaka bunun bir e, kriteri vardır, ölçüsü vardır. Ya onunla malından dolayı evlenirsin, ya güzelliğinden dolayı evlenirsin, ya soyundan, sopundan, asaretinden, aşiretinden dolayı evlenirsin, ya da aklakından dolayı evlenirsin buyurdu. Siz bu soruncusunu seçin. Aklakı güzel olanı seçin. Çünkü güzel aklak Allah'ın tecellisidir. Güzelliğinin isimlerinin tecellisidir siz onu tercih edin buyurdu. Eğer Allah birini seviyorsa, evet, öyle buyurdu. Sizin Allah'a en sevgili olanınız ahlakça en güzel olanınızdır. Eğer biri ahlakça güzelse, Allah'a yakın biridir. Allah'a yakın biriyse bizi Allah'a yakın eder. Ebedi hayatta onunla beraber oluruz dolayısıyla. Ebediyen kazanmış oluruz. Evet, tercih ederken ister damat olsun, ister gelin olsun, ister eş olsun mutlaka tercihi böyle yapmak gerekir. Akhlaki güzel olanı, Allah'a yakın olanı, bizi Allah'a yaklaştıracak olanı tercih etmemiz lazım. Evet. Efendim Hatay İskenderun'dan Han'ın benim eşim benden ayrıldı gitti, başkasıyla yaşıyordu ve intihar etti. Orada mektup yazmış, bana kızıma ve küçük oğluma hakkımı helal etmiyorum diye ama biz ona helal ettik, bu nasıl olacak? Biz mezarına gidip dua okuyoruz, helal ediyoruz, acaba bizim helal etmemiz ona gitti mi? Elbette ki, biz helal ettiysek onun üzerindeki hakkımızdan vazgeçtik demektir. Bununla beraber asıl hesap ahirette görülür. Kıyamet günü Allah bizi bir araya getirir. O gün hesap görülür. Eğer birinin gerçekten hakkı varsa, hakkını isteme hakkı vardır. Ama hakkı olmadığı halde, hak talebinde bulunuyorsa, kime göre? Allah'a göre. O hiçbir işe yaramaz. Hiçbir fayda da sağlamaz. Gönlümüzde rahat olsun. Biz bize yakışanı yapalım. Allah için hesap yapalım. Allah için affedelim. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Bir kul birini hakkını helal ettiğinde, onu affettiğinde, Allah öncelikle onun günahlarını affeder. O başkasını, evet Allah'ın kullarını affettiği için Allah onu affeder. Buna beraber o affettiğinden dolayı o affedilen de afa uğramıştır. Ama asıl Allah affedenin günahını affeder, mahfiret eder. Bize düşen Allah'ın rızasını gözetmektir. affını, mahfiretini gözetmektir. Dolayısıyla affetmektir. Affedince de kazanıyoruz. Hesabı görecek olan Allah'tır. Kıyamet günü bizi bir araya getirir. Hesabı görür. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Abdulaziz Karakuş ve Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Salih abi, Muhammed abi, dergahtaki bütün kardeşlerimi çok seviyorum. Efendimiz'i de çok seviyorum. Ellerinden öperim. Ben efendimize bir derdimi söylemek istiyorum. Benim nefsim <gülüyor> çok kötü demiş efendim. Evet. Bir beşer olarak kötü olmayan nefis sahibi evet, yok gibidir. Elbette ki Allah'ın nebileri, resulleri müstesnadır, nefisleri itminan Allah ile, Allah'ın zikriyle itminan bulduğu için ona kötü denmez, kötülenemez. Gerisi mutlaka böyle kötü bir nefse sahiptir. Nefis şeytanla işbirliği yapar, onu Allah yolundan Ali koyar. Hazreti insan olmaktan Ali koyar, Allah'a yer yüzünde halife olmaktan Ali koyar. Onu cehenneme sürükler. Bundan daha kötü bir arkadaş, kötü bir dost var mıdır? Ve o bizimle beraber. Her onu dinlediğimizde, onun peşinden gittiğimizde o biraz daha büyür, biraz daha güçlenir. Onun gücünü kaybetmesi için, zayıflaması için evet yapılması gereken şey onu dinlememektir. Nefsimize itaat etmemektir. Nefsi dinlemek, itaat etmek, şeytana itaat etmektir. Şeytanın adımlarına uymaktır. Şeytanın peşinden gitmektir çünkü. Kimi dinlememiz gerekir? Rabbimizi dinlememiz gerekir. Rabbimizin bize tecelli ettiği o ruhumuzu dinlememiz gerekir ki Allah'ın nefrettiği ruh Rabbini istiyor. O Rabbini istiyorsa, bize düşen O'na uymaktır. Rabbimizi istemektir onunla beraber. Şeytanın nefsinin peşinden gitmek değil. Eğer Allah'ın nefeti ruha uyarsak evet, Rabbimizi severiz, aşık oluruz, O'nun rızası peşinde koşarız, O'nu kazanırız. Yok, nefsimizin peşinden gidersek, şeytanın peşinden gitmiş oluruz, kendimizi kaybederiz, manevi gücümüzü kaybederiz, kendimizden Allah'ın nefeti ruh'tan uzaklaşırız dolayısıyla Allah'tan uzaklaşırız onu sevmekten uzaklaşırız. Çünkü yakınlık sevmekledir. Birini ne kadar seviyorsan ona o kadar yakınsın. Ne kadar sevmiyorsan o kadar ondan uzaksın. Evet. Bize düşen nefsimizi bizi cehenneme sürükleyen nefsimizi dinlememektir. Allah'tan ayıran, Allah'tan uzaklaştıran nefsimizi dinlememektir. Ona itaat etmemektir. Bize düşen Allah'ın nefreti, ruhu dinlemektir. Onunla olmaktır. Onunla Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Allah'ın rızası, dostluğu, cemali peşinde koşmaktır. İnsana, Hazreti insana yakışan budur. Öteki insana yakışmıyor. Hazreti insana yakışmıyor. Çünkü şeytana uyduysa şeytandan daha aşağılık oldu demektir. Nefsine uyduysa evet, şeytandan daha aşağılık oldu demektir. Evet. Efendim Kocaeli'den Abdüllatif Latif. Selamun Aleyküm Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ailece selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah sizi başımızdan ayırmasın. Sizi çok seviyoruz. <gülüyor> Layıkıyla size derviş olamıyoruz. Size sadece fakir aşkımızı arz edebiliyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Abdülhatif kardeşimizin, ailesinin oradaki kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Bizim de kardeşlerimizden istediğimiz tek şey budur zaten. İstediğimiz tek şey evet, muhabbetleridir, gönülleridir. Mesele gönüllerin beraber olmasıdır. Evet, gönüllerin beraberliği demek, sevmek demektir. O gönüller ne kadar beraberse o kadar birbirine yakın, evet bundan öteye o kadar bir olmuşlardır. Bir. Bir olunca beraber kazanırlar. Hangisi neyi kazanırsa kazansın, öteki onunla beraber onu kazanıyor. Allah birinin gönlüne hangi ismiyle tecelli ederse etsin, yani rahmetiyle tecelli ettiğinde, mağfiretiyle tecelli ettiğinde, aşkıyla, muhabbetiyle tecelli ettiğinde gönülleri beraber olanlar, o aşkı, o muhabbeti, o rahmeti, o mahfireti alır. Onun için gönüllerin beraber olması gerekir. Gönlümüzü Allah'ı sevenlerle, Allah'ın sadık kullarıyla, salih kullarıyla, evet, şahit kullarıyla beraber etmek lazım ki o nimete onlarla beraber biz de kavuşmuş olalım, ermiş olalım. İnşallah hep beraber böyle yapacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Böyle olunca Allah'ın sevgisine de layık olmuş oluruz inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim bir bayan izleyicimiz selamun aleyküm. Efendim Can efendim sizi çok seviyorum. Sürekli bir hayal alemindeymişim gibi yaşıyorum. Bazen bu halden korkuyorum. Hemen endişeleniyorum. Her an nefesim kesilecek ve ölecekmişim gibi bir hale giriyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Evet. Hayal aleminde yaşıyorum diyor kardeşimiz. Eğer hayalimizin içinde Allah varsa, peygamber varsa, ahiret varsa, cennet, cehennem varsa, Allah'ın rızasını gözetmek varsa, hesap varsa o hayal olmaz. O tefekkür olur. O ibadet olur. Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftaldır buyurdu Resulullah Efendimiz. Ama o hayalin içinde Allah yoksa, peygamber yoksa, ahiret yoksa, Allah'a kulluk yoksa, hesap yoksa, bu durumda o gerçekten hayal olmuş olur. Hayal ile tefekkürü birbirinden ayırmak gerekir. Eğer bu tefekkürse, sürekli ibadet halindedir ve sürekli bir yolculuk yapıyor demektir. Allah'a yaklaşıyor demektir. Yok, hayali Allah'tan bağımsız, ahiretten bağımsız bir hayalse kesinlikle ondan kurtulmaya çalışması gerekir. Kardeşimiz kontrol etsin, baksın, ona göre gerekeni yapsın inşallah. Efendim Sakine Alaca Bey. selamünaleyküm Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum efendim. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah bizi size layık derviş eylesin. Allah bizi senin kapından bir an bile ayırmasın. Ama Ruhu Diyoğuz. Derviş olmak da olmamak da bizim kendi elimizdedir. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Derviş demek, ermiş demektir aslında. Rabbini isteyen, Rabbini tercih eden, Rabbini seçen, Rabbinin seçtiği kul demektir. O yolda yürümüş, Allah'a yakın olmuş, dost olmuş kul demektir. Derviş. Rabbini tercih edince, nefsini terk etmiş. Nefsinin arzularını, isteklerini terk etmiş. Ahirete karşılık dünyayı terk etmiş. Meleklerin o zikrine, tesbihine, tekbirine, hamdine karşılık şeytani şeyleri terk etmiş. Bununla beraber Allah'ın vahyine karşılık diğer boş sözleri terk etmiş. Rabbine karşılık da kendini, canını, nefsini, her şeyini terk etmiş, kurban etmiş demektir. Derdimiz bu zaten. Çabamız bu, gayretimiz bu. Bunu isteyen mutlaka o çabayı, gayretini sarf eder. Çabasının gayretinin sadece onda birini bile sarf etmiş olsa bu gene yeterlidir. Kazanması için gene yeterlidir. Gerisini Allah ikram eder. Çünkü Allah en az bire on 10 verir, yüz verir, yedi yüz verir, hesapsız verir. Evet, çabamızı, gayretimizi sarf ettiğimizde Allah duamızı kabul eder. Duamızı kabul etmiştir. Çünkü Allah her konuda bir adeti vardır. Bir ölçüsü, bir takdiri vardır. O ölçüyü koymuştur. O takdiri yapmıştır. Eğer bunu böyle yaparsan, bunu böyle kazanırsın demiştir. Söz bitmiştir. Onun için bize düşen, bu çabayı, gayreti sarf etmektir. Kim olursa olsun, manevi olarak Allah'tan neyi isterse istesin, Allah onu mutlaka verir, bu Allah'ın kuruna olan vadidir. Ve Allah mutlaka bütün kullarına rahmetiyle muamele eder. Allah rahmeti zatına yazdı buyurur. Allah kendine rahmeti takdir etmiş, yazmış. Dolayısıyla mutlaka rahmetiyle muamele eder. Bize de düşen kendimizi Allah'ın rahmetinin içine çekmektir. O çabamızı, gayretimizi sarf edip, Allah'ın rahmetinin içinde olmaya çalışmaktır. Bunu yaptığımızda mutlaka kazanırız. Kazanmak gerçekten kolay. Çünkü Allah'ın yardımı var beraberinde. Allah'ın rahmeti var. Allah'ın takdiri var. Kulü için takdir ettiği var. Allah'ın kulü için takdir ettiği cennettir. Gönlünün cennet olmasıdır. Onun Hazreti insan olmasıdır. Ona halife olmasıdır. Bunu takdir etmiş. Allah'ın bu takdirini kabul etmeyenler Allah'tan kaçar, kendi takdirini yapar. Allah'ın kendisi için yaptığı takdiri kabul etmez, kendisi ayrıca takdir eder. Ben şöyle olmak istiyorum, Allah da ona müsaade eder, takdir senindir der. Ben senin için böyle takdir ettim, sana irade verdim, tercih etme hakkı verdim ama takdir senindir. Evet, biz Allah'ın bizim için takdir ettiğini takdir edelim inşallah Göreceğiz ki, kazanacağız inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Ayhan Seyit. <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam. Allah sizden razı olur inşallah. Sosyal medyada, Peygamberimizin ve tarikatların ve şeyhlerin Allah'a karşı şirk koşulduğu şeklinde bir tekfirci anlayış var. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Sizi insanlar içinde, insanlık içinde vasat bir ümmet kıldık. Orta ümmet. Ortada duran, dengede duran bir ümmet. Evet. Allah'ın Resulü size şahit olsun. Siz de insanlara, insanlığa şahit olasınız. Örnek olasınız diye. Dengede, tam ortada bir ümmet. Peygamberi yok saydığında, inkar ettiğinde küfre girmiş oluyorsun. Aynı şekilde peygamberi Allah'la eş tuttuğunda gene Allah'a şirk koşmuş olur, müşrik olmuş olursun. Ama bunun ortası vardır, bunun dengesi vardır yani. Peygamberi severken, bununla beraber Allah dostlarını severken, bunun bir ölçüsü var mıdır? Elbette ki bir ölçüsü vardır. Nedir ölçüsü? Allah için sevmek. Bir kul olarak sevmek. Allah'a taşıyan, davet eden Allah'ın nebisi Resulü olarak sevmek. Bir müşid-i kamil olarak sevmek. Bir Allah dostu olarak sevmek. Ne kadar severse sevsin o sevgisi Allah'a gider. Böyle sevdiğinde hiçbir mümin ne peygamberi ne de bir Allah dostunu Allah'a şirk koşmaz. Koşamaz. Eğer cahilse, bunu bilmiyorsa, Allah'ın sıfatlarını ona veriyorsa, evet, o zaman cehaletinden dolayıdır bu. Dolayısıyla onun tabi olduğu müçhid-i kamil de müçhid i kamil değildir. Dolayısıyla peygamberi Allah'a şirk koşuyorsa o peygamberi tanımıyor. Onun bir ölçüsü var. Peygamberi sevmek Allah'ın emridir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Deki ki sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yakın bir sevgi hariç. Sadece sizden yakın bir sevgi istiyorum. Yakın bir sevgi demek, bir olmak demek. Beraber olmak demek. Ona tabi olup, aynıyla onun izinde, yolunda yürümek, onun gibi olmaya çalışmak demektir bu. Böyle bir sevgi ona kazandırır. Neyi kazandırır? Peygamberi nimeti kazandırır. Peygamberin kazandığını kazandırır. Elbette ki yapabildiği, tabi olabildiği, sevebildiği kadarıyla. Aynı şey Allah dostları için de öyledir. Bu sevgi sınırsızdır. Ama bir kul olarak, Allah'ın kuli olarak, Allah'ın aşığı olarak sever. Dolayısıyla yolu gösterdiği için, Allah'ın kelamını öğrettiği için, Allah'a taşıdığı için, Allah'ı tanıttığı için, Allah'ı sevdirdiği için sever. Bu sevgi Allah'a giden bir sevgidir. Ona gitmiyor, Allah'a gidiyor. Doğru sevgi böyledir. Ama yanlış sevgi nedir? Kulluk yapmaz. Kulluğu yapmayı beceremez ya da nefsine yediremez, nefsine güç yetiremez. O bizi kurtarır. Ne peygamber onu kurtarabilir, ne bir müslimi kamil, ne bir Allah dostu onu kurtaramaz. Bunlar şirk koşuyor. Evet, kulluk yapamıyor, yapmayı beceremiyor ya da nefsine güç yetiremiyor. Biz uyduk o bizi kurtarır. O kurtaramaz. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Allah herkesten Hazreti insan olmasını istiyor. Allah'a yeryüzünde halife olmasını istiyor. Bunun için insana bir örnek lazım. Evet bu örnek evet peygamberdir. Allah'ın nebileridir, resulleridir. Bununla beraber peygamber varisleri, Allah dostlarıdır. Hangisini kendine örnek alırsan onun gibi olursun, olmalısın. O beni kurtarır diye bir şey yoktur. Bu kendi kendini kandırmaktır. aktır. Evet böyle yapınca ne yapar? Onu Allah'a şirk koşar. Evet kulluğunu yapmaz, ibadetini yapmaz, Allah yolunda yürümez, nefsinin havasının peşinden gider, şeytana tabi olur. Benim şeyhim var beni kurtarır veya benim Peygamberim en büyüktür beni kurtarır, bana şefaat eder. Yanlış böyle bir şey olmaz. Sen kendine rahmet etmezsen hiç kimse sana merhamet edemez. Allah sana rahmet etmez. Sen kendine şifa olmazsan hiç kimse sana şefaat edemez. Sen yapacaksın, onlar sana yardım edecek. Onlar senin duana amin diyecek. Aynı zamanda fiili olarak da gerekeni yapacak. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir inşallah. Efendim İstanbul'dan Hanife Gül Toprak. Selamun Aleyküm. Ali. Annem yoğun bakımda sizden duanızı istiyorum demiş efendim. Allah bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Buna beraber rahmetiyle muamele etsin inşallah. Neyin? Bizim için hayır olduğunu bilen bir tek Allah'tır. Onun için dua ederken, Allah'tan bir şeyi isterken hayırlı olanı istememiz gerekir. Bizim için rahmet olacak olanı istememiz gerekir. Evet. Ya Rabbi, bizim için hayır neyse onu ver. Onu ihsan et. Onu ikram et. Biz hayır olarak bunu böyle görüyoruz. Onun için böyle istiyoruz. Ama bizim için hayri bilen sensin. Şerri bilen sensin. Evet. Onun için bizim için hayır olanı ihsan et, ikram et. Rahmetinle bize muamele et. Hastalarımıza da rahmetinle muameleyin. Eğer Allah bir sıkıntı, bir musibet, bir bela, bir hastalık verdiğinde kulunun günahlarını affediyor, mahfret ediyorsa bu rahmet, bu rahmete mani olmak da doğru değildir. O biliyor ne yaptı onu. Evet, biz yine yapmamız gereken şey onun rahmetini istiyoruz. Rahmetle muamelesini istiyoruz inşallah. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz efendim. Hacınız mübarek olsun. Biz de sizinleydik inşallah demiş. Doğumla. Am, inşallah. Efendim can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüzünü keder def ola. Dilde Hicap ref ola. Cümle günah af ola. Bayram o bayram ola. Lütfi ya lütfi kerim. Erişe Rahmurrahîm Bermurâdede Fahîm Bayram o bayram ola Alvar, Alvarlı Efe Hazretlerinden şiir yollamış ve devamlı efendim Ben değil ruhum severken seni Ben değil ruhum özlerken seni Üstelik bu özlem yeni de değil Ben yaratıldığımdan beri Seni ararken seni bilmeden iradesiz kim bilir kaç kez öldüm öldüm dirildim ve en son öldüğümde vallahi artık umut da yoktu. Öyle bir anda, öyle bir zamanda geldin ki çatlayan topraklar suya kandı. Öyle bir zamanda geldin ki kuruyan dallar çiçek açtı. Öyle bir zamanda geldin ki bu garip sizinle hayat buldu. <gülüyor> ne derlerse desinler, delirmiş desinler, ayıplasınlar, yersinler. Ben seni sevdim, seviyorum, seveceğim. Muhammedi ruh, Muhammedi nur. Vazgeçtim yalan olan her şeyden, herkesten, kendimden. Gerçeği, gerçeğimi istiyorum. Melekler fısıldadı bir taneymişsin. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Gönül arşımın nur saçan kandilisiniz. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Kardeşimize ve ailesine selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Bütün mesele zaten gönlün böyle aşk ile, muhabbetle dolu olmuş olmasıdır. Her halükarda mutlaka muameleyi Allah yapar. Allah rakibdir, bununla beraber müheymindir. Kulünü gözetiyor, koruyor, muhafaza ediyor. Durumuna göre muamelede bulunuyor. Durumuna göre muamele. Onu bir an bile evet, yalnız bırakmaz. Aslında bir an bile yalnız değildir. Hangi yolda yürürse yürüsün, onun üzerinde rakip olan Allah'tır. Müemin olan Allah'tır. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde evet, gereken muameleyi yapar. Ama bununla beraber o ana kadar ona birçok şeyi yaşatmış, tattırmıştır. Aslında onu hazırlanmıştır. Onu bir şeye hazırlıyor. Onu kendine hazırlıyor. Onu evet, zatıyla, sıfatıyla tecellisine hazırlıyor. Onun gönlünü. Evet, yaşanan sorun da olsa, sıkıntı da olsa, ayrılık da olsa, musibet bela da olsa, ters tarafa gitmek olsa bile... Onu bir şeye hazırlıyor. Öyle ki ikram edince onu alabilecek vasıfta olsun. Ona hazır olsun. Ona sarılabilsin. Ona tutunabilsin. Onun kıymetini bilsin. Ne yapması gerektiğini anlasın ve gereğini yapsın diye öyle muamelede bulunuyor. Evet hamdolsun Allah öyle bir muamelede bulunmuştur. Evet, kardeşimiz de gerekeni yapmış. Bu baştan sona gene Allah'ın rahmeti, Allah'ın ikramidir. Bütün alemlerden Allah'a hamdolsun. olsun. Evet. Efendim Rıdvan Aydın. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Kur'an'da şefaat etme hakkı sadece Allah'a aittir yazıyor. Bizim şefaat Ya Resulullah dememiz Kur'an'a aykırı mı? Hocamın ellerinden öperim. Allah razı olsun. Kur'an'da şefaatle ilgili ayetler geldiğinde evet şefaat etme hakkı Allah'a aittir. Ayetin bir de devamı var. Bir de Allah'ın izin verdikleri. Bir de şöyle buyurur. O gün hiç kimse şefaat edemez. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Ve mutlaka evet, Allah böyle buyuruyor. İzin verdikleri müstesna. Demek ki Allah'ın izin verdikleri vardır. Ama gerisi hiç kimse kimseye yardım edemez. Bütün peygamberlerin şefaat hakkı var mıdır? Elbette ki evet. Bununla beraber bütün alimlerin şefaat etme hakkı vardır. Allah dostlarının şefaat etme hakkı vardır. Şefaati önce doğru anlamak gerekir ki şefaatin ne olduğunu anlamamız gerekir ki ayeti onunla beraber anlayalım. Yani kıyamet günü herhangi bir peygamber veya herhangi bir Veli, ben şuna şefaat etmek istiyorum. Diyebilir mi? Kesinlikle hayır. Bu istersen anası olsun, ister babası, ister kardeşi, ister evladı olsun. Bu şefaati yapamaz. Dünyada da yapamaz. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, oğlu ona iman etmediyse, Hazreti İbrahim'in babası ona iman etmediyse o da Babasına, evladına, hanımına bunlar eğer şefaat edemediyse kıyamet günü de bunu yapamaz. Çünkü herkes Allah'ın kuuludur. Allah ondan kendi iradesiyle iman etmesini istiyor. Kendisini tercih etmesini istiyor. Şefaat çift taraflı demektir. 2 iki. İki, iki. türlü şifa. İki tarafta şifa demektir. Yarısı bir kısmı dünyada, bir kısmı ahirettedir. Dünyadayken biri birine yardım ettiyse, ona şefaat ettiyse, onun gönlüne şifa olduysa, onun gönlünün Allah'ı sevmesine, iman etmesine, Allah yolunda dönmesine, Allah yolunda yürümesine vesile olduysa, o da ona tabi olduysa, onunla beraber yürüdüyse, ama kıyamet günü kazarması için bu yeterli olmadıysa, Oradaki şefaat tamamlanır. Yani yaptığını tamamla diye o yapana, vesile olana şeref verir. Onları yine beraber eder. Evet, şefaati böyle anlamak gerekir. Evet, Allah kime şefaat izni verirse o şefaat edebilir. Ve şefaat da böyledir. Böylelerine izin verir. Yani burada eğer bir baba evladını Allah yoluna davet etmiş, iman etmesini, Allah yolunda yürümesine, ebedi hayatını kazanmasını vesile olmuşsa ve bu yarım kalmışsa baba evlada şefaat eder. Evlat babaya yardım etmişse evlat babaya şefaat eder. Alim cemaatine yardım etmişse onlar da uymuşsa o alim şefaat eder. Veli yardım etmişse o şefaat eder. Evet peygamber ümmetine şefaat eder. Peygamber Resulullah Efendimiz buyurdu. Vesselam, kıyamet günü ilk dirilen ben. İlk şefaat edecek olan benim buyurdu. Evet. İlk dirilirken kedime gelir gelmez evet. Allah'ın huzurunda secdeye kapanırım. Evet Allah bana şefaat hakkı verir. Şefaat edeceklere şefaat hakkı alırım. Yani o şefaat etmiyor. Kime şefaat ediyor? Şefaat edeceklere şefaat ediyor. Kendi Zamanında yaşamış olanlar, zaten onunla beraber olanlar gerçek manada, zaten onlar şefaat etme hakkına sahip olmuş. Dolayısıyla o şefaat edeceklere şefaat eder. Kıyamete kadar şefaat edeceklere şefaat etmiş olur. Onlar da kendileriyle beraber olanlara, kendisine tabi olanlara şefaat edebilirler. Yoksa böyle şefaat hakkı birine verildiğinde, eğer o ona tabi olmamışsa, uymamışsa ona şefaat edemez. Evet, orada yarım kalan bir şey vardır. Eksik kalan bir şey vardır. Allah'ın kazanmasını murat ettiği şeyi kazaramamıştır, eksik kalmıştır. Evet, o dünyada ona şefaat eden, orada da ona o şefaati yapar. Allah o şefaatle de şefaat edeni şereflendirmiş olur. Evet, şefaati böyle anlamak gerekir. Efendim, İstanbul'dan gül Topra, selamünaleyküm Hocam. Aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Benim annem dört senedir fel süt felçtir. Duanızı istiyorum hocam. Allah bütün kardeşlerimize hastalarımıza şifa versin. Muhammed'in hastalarına şifa versin. Buna beraber hastalık ne olursa olsun evet, duamızı yapacağız ama Rabbimize boynumuzu da mutlaka bükeceğiz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buyurdu ki Allah kutsi hadiste buyurur ki ben bir kurumun günahını mahfret etmeyi dilediğimde onu tertemiz yapmadan huzura almam. Evet. Malında bir eksiklik yaratırım, vücudunda bir hastalık yaratırım, onu tertemiz eder, onu huzura öyle alırım. Neden? Rahmetiyle muamele etmeyi dilemiş, ona ikram etmeyi dilemiş. Bu herkes için böyledir. Böyle şeyleri musibet ve bela olarak anlamamak gerekir. Aynı zamanda ona hizmet edenler, yardım etmeye çalışanlar onunla beraber kazanıyor. O bir kula yardım ettiğinde onu yaratan Rabbi ona yardım etmez mi? O aslında ona değil kendine yardım etmiştir. En büyük yardımı kendisine yapmıştır. Herkes ne yaptığına bakmalıdır. Evet, yaptığımızı Allah için yapalım. Bununla beraber evet, Rabbimizin rızasını kazanalım, yakınlığını kazanalım. Bu bir imkan, bu bir imtihan, imtihan imkan zaten. Kazanma imkanı. Allah onun yakınlarına da, akrabalarına da, evlatlarına da aynı şekilde kazanma imkanı tanımış. Rahmetinden dolayı hadi kulum sen de yap hizmetini kazan, sen de onunla beraber kazan demiştir. Hepsi aslında rahmetin içinde rahmete gark olmuş durumdadırlar. Eğer Allah ile bakarsak bu böyledir. Peygamber ile bakarsak bu böyledir. Ahiretten bakarsak bu böyledir. Ama dünyaya göre bakarsak sıkıntıdır, musibettir, beladır. Allah ile bakamadık. İmanımızla bakamadık demektir. İnşallah böyle bütün kardeşlerimiz, hastalar, hasta yakınları aynı zamanda böyle. imanıyla olaylara, meselelere, Allah'ın muamelesine bakar gerekeni yapar ve kazanır. Burası imtihan, kazanma yeri. Kazanma imkanını Allah tanıyor. Bize de düşen bu imkandan dolayı Allah'a şükretmektir, hamd etmektir. Kazanmak için de gerekeni yapmaktır inşallah. Efendim Hanife Gül Toprak, selamun aleyküm hocam. Ölüye kurban kesilir mi? Evet. Ölüye kurban kesilir mi? ölüye kurban kesilir. Çünkü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam kurban keserken kurban bayramında mutlaka bir kurbanı da Hazreti Hatice annemiz için keserdi, dağıtırdı. Bu durumda ölü için, vefat etmiş olanlar için kurban kesilir. Evet, getirebilir, kesilir. Onlar adına her türlü kurban yapılabilir, her türlü infak, sadaka verilebilir. Evet, verilir. Buna beraber sevabı aynı şekilde bağışlandır. Evet. Efendim, Necla Örs, Selamun sevgili hocam. Hoş geldiniz, sefalar, feyzler getirdiniz. Allah razı olsun. Hacınız mebrur olur inşallah. Bugün sizi izlerken sürekli ağlıyorum. İçimde bir özlem ve sevgi yoğunluğu var. Size karşı acaba hacdan aldığınız manevi feyizler sizden bize şu an geçiyor da bu yüzden mi bu duygu yoğunluğunu yaşıyorum? Çünkü sürekli ağlıyorum ve sizi izliyorum, dua ediyorum. Sebebi sizden bize feyizler geliyor olabilir mi? Hepimiz birbirimizden muhabbet alıyor. Feyzi alıyoruz. Eğer bir gönülde Allah'ın muhabbeti varsa o aynı şekilde dışarıda aks ediyor, tecelli ediyor. Başlarken söylemiştim. Gönüller bir olunca Allah o gönüle nasıl, hangi ismiyle tecelli ederse gönlü beraber olanlar da ya da O'nun gönlünü alanlar da O'nun gönlünü aldıkları da aynı tecelliye mazharı olur. Aynı tecelliyle karşı karşıya kalır. Evet, bu rahmet tecellisi olur. Aşk, muhabbet tecellisi olur. Bu af, mağfiret tecellisi olur. Bu ikram tecellisi olur. Mutlaka bu böyledir. Birbirimize bakarken, bir aradayken veya biri bir yerde öteki dünyanın öbür ucunda olsun. Gönüller böyle beraber olduğunda, O'nun gönlünden Allah böyle ikram ediyor. Adeti böyledir. O gönüller Allah'ta birleşiyor çünkü. Her ikisinin muhabbeti Allah'a gidiyor. Daha doğrusu her ikisinin gönlüne, evet o aşk ile muhabbetle tecelli eden Allah'tır. Dolayısıyla o iki gönül Allah ile bir araya gelmiştir. Allah ile evet, beraber olmuşlardır. Allah'ın sevgisiyle yakınlığıyla beraber olmuşlardır. O gönüller bu şekilde birbirinden istifade eder. Birbirine o güzellik, o muhabbet aksediyor. Evet. Efendim bizlerimiz hocam, <gülüyor> Aleviler neden camiye gitmezler? Kimler? Aleviler neden camiye gitmezler? Onlara sormak lazım. Acaba neden gitmiyorlar? Cami veya cemevi onlar camiye gitmiyor ama cem evine geliyor. Sonuçta orada bir araya gelip ibadet yapmaya çalışıyorlar. Bununla beraber, yani alevi deyince böyle tek bir tarafa bakmak, bir kefeye koymak doğru değildir. En az 100 tane mezhebi vardır. 200 tane alevlerin mezhebi vardır. Böyle bir kefeye koyup konuşmak doğru değildir. Eğer Allah'a iman edilmişse, Resulüne iman edilmişse, Allah'a itaat etmeye çalışıyor, Resulüne tabi olmaya çalışıyorsa, evet. dolayısıyla gittiği yol doğru yoldur. İster camiye gitsin, ister mescide gitsin, ister cem evine gitsin, eğer orada Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapıyorsa, bu doğrudur. Ama böyle bir kısım böyle bahaneler üretip bundan dolayı oraya gitmiyoruz Diyorsa bu yanlış olur. Neden? Bu tefrika olur. Allah'a iman edenler, müminler kardeştir buyurdu Allah ayet-i kerimede. Müminler sadece kardeştir. İnne mel mu'minûne ihvetun. İnne mel. Kesinlikle sadece yalnız kardeştirler. Başka hiçbir şey araya girmez dedi Allah. Bunu Allah söylüyor. Bu durumda eğer biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa... O bizim kardeşimizdir. Herhangi bir şeyi da koymuyor, araya almıyoruz. İsterse ibadet yapsın, isterse hiç ibadeti olmasın. İman etmiş ya senin kardeşin. Bu durumda eğer sen gerçekten delikanlı bir müminsen yapman gereken şey nedir? O ibadeti ona sevdirmek, o ibadeti ona yaptırmak, onu eleştirmek ya da çekiştirmek değildir. Eksiklerini, yanlışlarını söylemek değildir. Yapılması gereken şey nedir? Evet. ibadeti sevdirmek ve yaptırmak. Bir kardeş olarak onu taşımak, cennete taşımak. Müminin işi evet, insanı, mümini cennete taşımaktır. Cennetin yolundaki engelleri kaldırıp evet, kardeşlerine yardım etmektir. Engel koymak değildir. Ya da birilerini Cehenneme göndermek değildir. Cehenneme göndermek şeytanın işidir. Eleştirmek, çekiştirmek, beğenmemek, kibirlenmek şeytanın işidir. Mümin kibirlenmez, büyüklenmez. Hiç kimseyi de cehenneme göndermeyi zaten istemez, göndermeye kalkışmaz. Evet, müminler kardeştir. İster ismi Alevi olsun, ister ismi Sünni olsun, ister Hanefi, ister Şafii, ister Hanbeli olsun. O farkı etmiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse söz bitti. Kim bitirdi sözü? Allah bitirdi. O iman etmiştir. Dolayısıyla bize düşen, onların yaptıklarıyla değil, başkalarının yaptıklarıyla değil. Evet, biri onu yanlış görür, öteki ötekinin başka bir yanlışını görür. Mesele yanlışı görmek değil. Mesele güzeli görmektir, güzelliği görmektir. Bir güle bakarken gülü görenler vardır ama güle bakarken gülü değil de dikeni görenler vardır. Gülü görenlerin gülü, gönlü gül bahçesi olur ama dikeni görenlerin gönlü de dikenlik olur. Gülü görmüyor. İkisi de insan aynı yere bakıyor. Biri gülü görür, öteki dikeni görür. Dolayısıyla bakan aslında aynaya bakmıştır. Kendi gönlündeki dikenine bakmıştır. Gönlü dikeni görmeye meyillidir. İsteklidir. Bakışımızı düzeltmemiz gerekir. Bakarken, eğer biri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, Rabbim Allah'tır diyor. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Allah benim ilahımdır diyor. Benim mağbudumdur diyor. Benim mahşukumdur diyor. Nasıl sevmezsin? Başka neyi görebilirsin orada? İsterse Cem evine gitsin. Cem evine de Hiçbir yere gitmesin. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Sen Allah'ı seviyorsan Allah'ı seveni seversin. Allah'ın sevdiğini seversin. Yeterdir o kadar. Gerisi, gerisi senin ona yardım etmem lazım. Kardeşine yardım et. Kardeşine destek ol. Eleştirmeden, çekiştirmeden. Hatasını, kusurunu, yanlışını, eksikliği yüzüne vurmadan. Hakkı ortaya koyarak. Hak budur. Allah böyle buyurdu. Hani sen seviyorsun ya. Sen Rabbine aşıksın ya. O senin ilahın ya. Mabudun ya. Bak Mabudun seni seven böyle söylemiş, böyle seviyor. Sen de onu sevdiği gibi yap. Onu seviyorsan, doğru söylüyorsan, onu sevdiği gibi yap. Onun sevdiği yoldan yürü. Demen gerekir. İnşallah müminler böyle yapar. Müminler inşallah kardeş olur. Allah'ın emrettiği gibi kardeş olur. Evet. Bir ve beraber olmak lazım. Kardeş olmak lazım. Birbirimizin hatasını, yanlışını, eksiğini değil. Tam tersine birbirimizin imanını görmemiz lazım. Allah'a karşı ciddiyetini, samiyetini görmemiz lazım. Onun Hazreti İnsan oluşunu, Allah'ın Hazreti İnsan olarak, kendisine halife olarak yarattığı varlığı görmemiz gerekir karşımızda. Evet, görüp, doğru görüp sevmemiz gerekir. Sevip yardım etmemiz gerekir. Yoksa eleştirsek, çekiştirsek, yersek, hatasını söylesek, görsek cehenneme göndermeye çalışıyoruz. Bu durumda biz ona dua edemeyiz. Biz ona beddua etmiş oluruz. Sevmeden dua olmaz. Sevmediğine dua edemezsin. Sevmediğine sadece beddua edersin. Birbirimize beddua olmayalım. Birbirimize dua olalım. Rahmet olalım. Aşk olalım. Muhabbet olalım. Bakışımızı düzeltelim. Bu sadece kendimize zarar vermemizdir. Gülü görürsek söyledim. Gönlümüz gül bahçesi olur, dikeni görürsek dikenlik olur. Onun öyle olması bir şey değiştirmiyor. Önemli olan senin onu nasıl gördüğündür. Bu seni ilgilendirir. Eğer dikeni görüyorsak tövbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım. Benim ben nasıl böyle yanlış bir bakışa sahibim dememiz gerekir. Cennet geniş. Herkeste yer var. Birbirimizi cennete davet edelim. Allah'a davet edelim. Birbirimize Allah yolunda, cennet yolunda yardım edelim birbirimize. Allah öyle buyurdaydı kelimede. Hayırda yarışın. Hayırda, iyilikte birbirinize yardım edin. Şerde, kötülükte birbirinize yardım etmeyin dedi. Evet, hayırda yardım etmek Cennet yolunda, iyilikte, güzellikte birbirine yardım etmektir. Şerde yardım etmek, şeytana uymaktır. Şeytanın yaptığını yapmaktır. Evet. Tefrika, şeytanın işidir. Birlik, beraberlik, tevhid Allah'ın emridir. Peygamberin yaptığıdır. Evet. Efendim, Almanya'dan Erkan Kaya... Allah'ım hacınızı kabul etsin. Programı severek izliyoruz. Canlı yayınların artmasını bekliyoruz. Muhabbetlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Kim neyi seviyorsa mutlaka imanından dolayıdır. Gönlündeki imandan dolayıdır. Evet, mümin mutlaka Allah'ı sever. Allah demeyi sever. Allah denilmesini sever. Evet, hamd olsun. Allah razı olsun kardeşinizle. Efendim İstanbul'dan bizlerimiz izleyenimiz. Aleyküm. aleyküm selam. Gidişi de dönüşü de hakka olan muhterem hoş hocam. hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bizler abi. zaten uzaklığı yaşarken gitmeniz neden bu kadar zor oluyor? <gülüyor> Sağlık, selametle döndüren Rabbime <gülüyor> hamd ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Evet, uzak olmuş olsa bile, biraz daha uzak olunca ya da ayrı memleketten başka bir memlekete gidilince o ayrılık daha bir fark ediliyor. Aslında bu neyi gösterir? Evet Gönüllerin beraberliğini gösterir. Gönülleri beraber eden Allah'tır. Bu yakınlığı, bu sevgiyi, bu gönül beraberliğini, bu kardeşlikini ikram eden Allah'a hamd olsun. Allah bizi o kıyamet gününde, kıyametin o dehşetli gününde beraber eylesin. Amin. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü Allah'ın bir takım kulları vardır ki nurdan koltuklar üzerinde oturmuş, evet nurdan elbise, Giymişleri bunlar, başlarında nurdan taş vardır. Peygamberler, şehitler bunların halini gıpta ederler. Merak ederler kimdir bunlar diye. Evet Allah buyurur, bunlar dünyadayken sadece benim için birbirini sevenlerdir. Benim için bir araya gelenlerdir. Benim için bir araya gelip Allah diyenlerdir, beni zikredenlerdir. Ama dünyevi bir menfaat olmaksızın Birbirini Allah için sevenler. Sadece sevmek bize bunu kazandırır. Allah için sevmek. Ama Allah için sevmek kolay bir şey değil. Bu çok büyük bir şeydir. Allah'ı öyle bir seviyor ki onun için seviyor. Onun hatırına seviyor. Bu başka bir şey. Bu muhabbetin evet o gönlü doldurup taşırması demektir. Allah için sevmek. Taşmış. Yani gönlünü doldurmuş. Allah'ın sevgisi. O artık onun için seviyor. Dışarı taşmış. Saçıyor. O ne kadar genişliyorsa o o kadar şiddetli ve o kadar büyük demektir. Hamd olsun. Evet. Bizi birbirimize sevdiren, birbirimizi Allah için sevdiren, bunu ikram eden Allah'a hamd olsun. Efendim Antalya'dan, Nur'dan, Nalbant, öncelikle değerli hocamıza saygılarımı sunuyorum. Yüce Allah'ımızın Bakara, Müzemmil ve Hadid sürelerinde buyurduğu gibi Allah'a güzel bir borç verin ayetini açıklayıp bunu gücümüz dahilinde nasıl yapacağımızı, kimlere verilen borcun Allah'a verilmiş sayılacağını ve kendini belli etmeyen ihtiyaç sahiplerini nasıl bulacağımızı kendimiz boşluyken de boş Verebilir miyiz? Borçlarımızı kolay ödeyebilmemiz için ikram edersek Allah da bize ikram eder mi? Evet. Allah bize ikram etsin diye ikram etmek doğru değildir. Ama Allah'ın muamelesini bilmek lazım. Allah affedeni affeder. Seveni sever. İkram edene ikram eder. Bu onun adetidir. Bunu böyle bilmek lazım. Yoksa ikram edersin, o ikramı geciktirir. Hatta dünyada değil, ahirette verir belki. Onu bilemiyorsun. Yani böyle bir hesap doğru değil. Nasıl yapmamız gerekir hesabı? Evet, Ben ikram edeyim, Rabbim bana ikram etsin. İster dünyada etsin, ister ahirette etsin, ister zahiri, ister manevi etsin. Bizim için takdiri o yapsın. Ona güvenelim. Allah için Allah'a borç vermek Allah için verilen her şey ona borç olarak verilmiş demektir. Allah'a borç olarak verilmiş. Yani sen onu Allah katına göndermişsin. Allah onu katlar. Bir de kendinden ikram eder buyurdu. Evet. Huzura geldiğinizde onu Allah katında hazır bulacaksınız dedi. Mutlaka hesabı büyük yapmak lazım. Doğru yapmak lazım. Yani öyle bir e, borç vermek gerekir ki o bizim için katlansın. Mesela bir fakiri doyurursun. Evet, Allah'a borç vermiş oldun. Ama ona bir iş verirsin. O yıllarca orada çalışır veya aylarca çalışır. Bu farklı bir borç oldu. Akan bir borç oldu. Allah'ın Et-Kerime'de bile 700 dediği. Evet, sürekli böyle çoğalan bir boş verirsin, bir ikramda bulunursun. Veya biri için ebedi hayatını kurtarsın diye yardım etmiş olursun. Bir kelime öğretmiş olursun. Bir yol göstermiş olursun. Bir ayet okumuş olursun. Bu bambaşka bir kazanç. Bu bambaşka bir şeydir. O dünyevi şeylerle kıyaslanmaz. Veya Allah yolunda yürüyen birine yardım etmiş olursun. Bu başka bir şey oldu. Yani mutlaka hesabı öyle yapmak lazım, doğru yapmak lazım. Bir de unutmamak gerekir ki Allah kulunun gönlüne geliyor. Yani ne zaman, nerede, neyi yapması gerektiğini Allah onun gönlüne ediyor Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde, o durumla karşı karşıya geldiğinde Allah onun gönlüne vahyeliyor. Hadi kulum sana verdim, imkan verdim, hadi yap, hadi ver. O bütün şiddetiyle bunu tadar, bunu anlar. Bu bazen bir yakını olur, bir komşusu olur. Yolda kalmış biri o olur. Hiç tanımadığı biriyle karşılaşır. O anda olur. O bellidir zaten. Dedim ya Allah o gönüle vahy ediyor. Onu yapınca bambaşka bir gönül hali alır. O bellidir zaten. Onun için Rabbimize de güvenelim. Sadece böyle aklımızla değil, bir de gönlümüzle anlamaya çalışalım inşallah. Ee, Allah nerede, neyi, ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı, ne kadar yapacağımızı gönlümüze o şekilde vahyeder. Yeter ki biz gönlümüzü dinleyelim. Gönül halimize bakalım. Borcu olunca da borç vermesi gerekir mi? Evet. Söyledim. Gene gönlüne bakması gerekir. Duruma göre. Elbette ki önce borcunu ödemesi gerekir. Ama borcunun zamanı var. Daha e, vadesi gelmemiştir. Bu durumda yok benim borcum var ben yapmayayım demek doğru değildir. Ödeyebilecek durumdarsa onu da yapar, onu da yapacak. Evet. Efendim müsaanız varsa bir ara verir misiniz? Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.